Evet merhaba Açık Radyo burası 94.9 saat 10.15 ve tekrar Gezi Parkı ile ilgili olarak bir kez daha stüdyoda. Zaten hiç çıkmadan kaldık devam evet. ediyoruz. Merhabalar. Ee, ve Taksim dayanışmasından Muhçun'un da Taksim'deki anmayı polisin tazikli su ve biber gazı kullanarak dağıtmasına eleştirisi haber var Milliyet Gazetesi'nde bugün dağılıyorduk. Polis bekleseydi kimsenin burnu bile kanamaz. Burnu kanamazdı demiş. Hüseyin abinin mutlu da eylemin kamu düzenini bozdu ve trafiği engellediği gerekçesiyle müdahale ettiğini belirtiyor ki bu gördüğümüz gerek orada bulunan arkadaşlarımızla konuştuğumuzdan gerekse de televizyondan gördüğümüz yani uydu televizyonlarından falan gördüğümüz şeyle hiç bağdaşmıyor. Trafiğin engellenmesi falan tam tersine ara sokaklarda, İstiklal Caddesi'nde çok gaddarane müdahaleler var. Aynı şekilde zaten biraz önce BBC Türkçe'den de Erçin'in yazdığı şeylerden de net olarak gördüğümüz bir şey. Evet Meyveşev'in Şevin de bu gün içerisinde köçesine taşımış son yaşananları. Ne anladık diyor son saldırıdan ne anladık diyor bunlardan birincisi Taksim bir kez daha halka açmak bahanesiyle halka kapatıldı bir kez daha anladık ki protestocular AKP'li olmayanlar e, halktan sayılmıyor diyor ve ikinci olarak da İstanbul'da hedef eğlence mekanlarının olduğu mis bekar İmam Adnan Sokak Nevizade Çiçek pasajı, Asmalı Mescit, Mescit ve girdi. aynı akşam Ankara Dikmen'de mekanlara müdahale haberleri geldi diyor ve üçüncü olarak da boşalmış sokaklara, apartmanlara, mekanlara gazatılması, plastik mermi sıkılması, muhitine göre insanlara ayrımcılık yapıldığının da kanıtı olduğu so kanıtı olduğunu söylüyor Mehmet e Mevşevin. Halk meydana akın etti vatandaş kiremetli adlı köşesinde, başlıklı köşesinde. Evet, çok farklı ve Fevk can sıkıcı şeyler var. Polisin yani doğrudan doğruya müdahalesiyle gerçekleşen başbakanın da bizzat emri ben verdim başka yerde aramasınlar demesi zaten bitirici darbeydi. ...oluşturuyor diye evet. bakabiliriz. Taksim'de düşünsenize, yemeğinizi yiyorsunuz... ...arkadaşınızla beraber sohbet ediyorsunuz... ...hemen yan tarafınızdan polis... ...ya da polisin gaz bombası... ...tın tın tın giderek yan tarafınızda düşüyor... ...ve bütün her taraf... ...darmaduman oluyor. Böyle görüntülere... mümkün mümkündür Taksim'de. Gazetecilere özellikle çok... istisnai olarak... E, ...yüklenildiği ve gazetecilerin... ...görmeyip, duymayıp... ...anlatmamasını isteyenler... ...olduğu apaçık. Mesela Ceren... ...Büyük Tetik anlatıyor Milliyet Gazetesi'nden... ...yaralanmış bir milliyet muhabiri... ...göstericilere... ...boyalı mermiyle ateş açması... ...üzerine adeta tek taraflı bir... paintball turnuvası yaşandı... ...diyor haberde... Yani anma töreninin ardından polis meydanda binlerce gösterici önce uyarı ardından tazikli su İstiklal Caddesinde ve ara sokaklarında saatler süren çatışma biber gazı kullanımı gene azami seviyede bütün gök yer gök biber gazı evet. ve çoğunlukla da kırmızı boyalı tazikli su kullanılmış. Halbuki polise yönelik herhangi bir saldırıda bulunmayan göstericiler tepkilerini sadece sloganlarla gösteriyor. Bu yani akıl almaz bir eşitsizliğin ve polis kuvvet kullanımının aşırı da denebilir, orantısı da denebilir, gaddarlık da denebilir. Evet. Polisin meydana doğru çekilmesiyle göstericiler de polisin karşısında oturma eylemi yapmaya başlamışlar. Tomah kalkanına karanfiller atıyor son kalanlar bunlar. ...Türk bayrağı asmaya çalışıyorlar. ...bir süre sonra polisin yeniden... ...müdahalesi... ...Ceren büyük Tetik de diyor ki... ...gazeteci arkadaşlarımızla... ...Meşelik Sokağı'nın köşesinde durarak... ...çatışmaları izlediğimiz sırada... ...kalabalık bir grup geliyorlar diye... ...bağırarak caddeye koşmaya başladı... ...bir baktık... ...20 Çevik Kuvvet Polisi... ...ateş ederek bu paintball işte... ...plastik mermi atarak geliyor... ...kaçmaya fırsat bulamadan... Polisin attığı boyalı mermilerden üçü bana isabet etti. Çevredekilerle birlikte cadde üzerindeki bir dükkanın önüne sığındık ve etrafta uçuşan mermilerden korunmaya çalıştık. Hakikaten e, gerçeküstü ve inanılmaz e, şeyler anlatılıyor. Evet. Siz... E, yaptığınızdan memnun musunuz diye, grupu dağıttıktan sonra önümüzden geçen polislere alnımı göstererek yaptığınızdan memnun musunuz diye sordum. Evet memnunuz demiş poliste de. yani bunu bir kişisel olarak başbakan gibi kişisel olarak algılayan bir polis teşkilatıyla ile yüz, yüz, yüz ve şeyi de söylüyor makine mühendisleri odasının revirine gittiğimizde bir meslektaşımla ilaçlı su nedeniyle vücudu ve yüzü yananları gazdan fenalık geçen geçirenleri gördük diyor. Bir başka müdahalede taksim Taksim'de Size ufak bir liste sayayım. Bana dur deyin gazetecilerle alakalı. Gazetecilerin başlarına neler gelmiş? Ondan listesi var. Polis önceki gün gece yayın sırasında, canlı yayın sırasında Halk TV muamerelerinin kameralarını kapattırmış. Russia Today muhabir Tim Burton pardon Tim ba Tom Barton'un Tom Burton. Evet Tom Barton'un Başına neler geldiğini sesini zaten duyurmuştuk burada. Tomo ile nasıl su, su sıkıldığını kendisine yayın sırasında. CNN International muhabiri Ivan Watson'ın polislerinin kendilerine o nokta, nokta çocukları diyerek küfür ettiklerini kendi Twitter hesabından İngilizce bir şekilde duyurmuştu takipçilerine. Polisler mi küfür ediyorlarmış? Evet. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın raporuna göre ise bir liste var neler olmuş gazetecilerin başına neler gelmiş. Radikal gazetesi muhabiri İpek İzici ve Elif Akıncı sarı basın kartlarını göstermelerine rağmen coplu ve küfürlü saldırıya uğramış. Taraf gazetesi muhabiri Tuğba Teker'in kolunu kıvıran polis Tekerik'i küfür etmiş. Eylem Düz Yol ve Fulya Atalay sarı basın kartlarını gösterme göstermelerine karşın Pangaltı'da 4-5 polis tarafından feci şekilde darp edilmiş ve hakarete uğramış Kızıl Bayrak muhabiri Mehmet Ali Karabulut polis tarafından darp edilmiş. Portekiz Público e, gazetesi muhabiri Paola Mauro ee, polis saldırısına uğramış 15 Haziran'da Harbiye'de çatışmaları izleyen akşam gazetesi foto muhabiri Cem Türker fotoğraflarını silmeye zorlanmış polisler tarafından gözaltıları görüntülemeye çalışırken basın kartını göstermesi istenen akşam gazetesinden Mete Yılmaz kartını çıkarmaya çalıştığı esnada ayağının önüne gaz bombası atılmış ve yüzünden maske çıkarılmış bombayı atıyorlar sonra maske çıkarıyorlar Gözaltını görüntülemeye çalıştık. Meta Yılmaz'ın hikayesini anlattık. Today's Zaman Gazetesi'nin çalışan Abdullah Ayasun'un hikayesi var. Basın kartını göstermesine karşın polislerin yüzüne vurduklarını yere yatırıp neredeyse kolunu kırdıklarını duyurmuş. Today's Zaman Gazetesi bu. Altın çizmek lazım. El Cezire TV kameramanlarından... Kemal Soğukdere ve Alper Çakıcı 17 Haziran'da çok sayıda polis tarafından dövülmüş. CNN International kameramanı görev yaparken polis tarafından tekmelenmiş. Aydınlık gazetesi muhabiri Irmak Mete sarı basın kartı olmadığı gerekçesiyle engellenmiş. Gaz maskesi çıkarılıp tekmelenmiş polis tarafından. Gaz maskesi zorla çıkarılan bir gün editörü Burak Öz kulağından yaralanmış. İMH editörü Gökhan Biciçi 5-6 polis tarafından feci şekilde darp edilmiş. Bunun görüntüleri var kargo tulumba e, kurtuluş civarına polis tarafından götürülüyordu. Rus gazeteci Arkady Babashenko da sivil polisler tarafından dövülmüş. Ayrıca gaz fişeği su ve plastik mermiyle çok sayıda gazeteci de yaralanmış. Bu da cabası. Evet şu an yani sadece şu programda bir, birkaç dakika önce başta ve şimdi de senin saydıklarında benim hesap ettiğim parmak hesabı yaparak 20. 20. E, Türkiye'den ve uluslararası medyadan 20 kişinin çeşitli biçimlerde insanlık dışı muamelelere maruz kaldığını ha. aşağılandığını... E, darp edildiklerini yani polis darp, hepsinin soruşturmasının açılması evet, gerekiyor. Yani Kesin gaz olan. bombasını atıp maskesini suratından çıkarmak nedir? Bunların tamamıyla e, tümünün e, savcılığa duyuru e, şeklinde e, savcılığa duyurulması ve bunun savcılıkların zaten kendiliklerinden harekete geçerek ...suç duyurusunda bulunmaları... ...ve soruşturma başlatmaları gerekiyor. Öte yandan mesela Taksim Dayanışması'nın... ...Taksim Meydanı'nda düzenlediği... anma etkinliğinde bu karanfilli eylemlerde... ...polisin... ...müdahalesi... ...sırasında duran adam... ...eylemi yapan bir vatandaş... ...ilginç de bir şey... ...elinde tepsi... ...Taksim Meydanı'nda belini astığı önlüğün üzerinde... ...öğretmen kafe... 10 yıllık tecrübe yazan bir adam... ...genç bir adam... E, ...elindeki tepsiyle bir süre... ...duran adam eylemi yapmış. Polis bunu affetmemiş. Elinde tepsiyle bir de bardak var. Duran... E, ...insan eylemin yapılmasına. Ve... E, ...tazikli su... ...sıkmaya başladığında duran adama... ...bir süre sonra... ...yumruk ve tekme atmışlar. Bunun fotoğrafı da var... Milliyet Gazetesi'nde görüyoruz. Duran adamın gömleğini yırtmakta olan çok hırslanmış bir polis ifadesi var. Dişlerini gösteren gırıl diyerek. Evet tamamen peki. korkutma amacıyla yapılan hareketlerin hepsi bunlar. Gazetecilere de bu sivil direnişçileri sivil itaatsizlik eylemi gerçekleştiren barışçıl eylemcilere de aynı şekilde e, bu dişlerini hırlayarak gösteren gaz maskesi başının üzerindeki polisin fotoğraflarına benzer fotoğrafları da görebilmek mümkün. Ama gene de örnek oluyor. Yani biraz önce bahsettiğiniz Bunları, kişi. aslında konuşalım diye mi böyle bol bol anlatılsın diye mi yapıyorlar acaba? Yani Muhtemelen öyle bir Kopsunlar tarafı vardır ama, ama... Böyle bir sonuç vermiyor. Duran adam örnek olmaya başladı. Kitap okuyan insanlar örnek olmaya başladı. Gelip Duran adamın karşısında Duran adamlar ortaya çıktı. Kitap okuyan insanların karşısında kitap okuyan polisler ortaya çıktı. Şimdi Rize'de yeni bir tane e eylem şekli yayılmış. Bu da dönen adamlar. Duran adama rakip, dönen adamlar. Duran adam eyleminde dönen adamlarla cevap verilmiş. Gezi Park eylemlerine e damgasını vuran Milliyet gazetesinden aktarıyorum. Duran adamı e Rizeliler... ...bir halka gerçek içerisinde sürekli dönerek cevap vermişler. Dön baba dönelim şeklinde dönerek cevap vermişler. Yani bu tip sivil itaatsizlik eylemleri toplumun her kesimine, her şehrine yavaş yavaş yayılıyor. Valla açıkçası kendi açıma, kendi açımdan konuşmak gerekirse... ...yani elde kasaturalar ya da döner bıçakları yerine dönmeleri insanların daha da olumlu olduğu, daha da insancıl olduğu söylenebilir... Danimarkalı milletvekillerine iki Avrupa parmanterinin de e, maruz kaldığını biliyor musun? <Gülüyor> Sosyal Demokrat Parti'den Dan Jörgensen ve Danimarka Halk Partisi'nden Morton Messerschmitt'in... E, ...polisin sıktığı tazikli su ve biber gazına maruz kaldıkları da belirtiliyor. Bunu da ...kendisi gözlerini açamaz haldeyken... ...yaşlar içinde kızarmış, kan çanağına dönmüş... ...görüyoruz. Yani hiç kimse polisin... ...şeyinden... ...kurtulamıyor. Doğrusu çok... ...Ankara'da evlere gaz... ...kapsülü atılması gibi... ...bazı sınırların artık daha da aşılması... ...durumu. Ama... ...bunun önünün... ...alınabileceğini düşünüyorlarsa... ...çok şey... Artık görülüyordu insanlar sosyal paylaşım sitelerinden başlarına gelenleri ya da insanların başına gelenleri rahatça ve özgürce birbiriyle paylaşabiliyorlar. Her ne kadar Twitter ya da başka sosyal paylaşım sitelerinde kendileri hakkında dava açılsa da hatta Başbakan'ın da bir demeci vardı. Twitter denilen illet demişti. Twitter ile alakalı yeni bir açıklaması daha var Başbakan'ın. Onlarca onlar milyonlarca tweet atsınlar bizim bir besmelemiz yeter şeklinde farklı bir boyutla kazandırmış sosyal medyaya. Ama bir diğer taraftan da kendi kurmaylarına da bu sosyal medyanın nasıl kullanılacağına dair partinin tabanına eğitim verilmesi gerektiğine dair de bazı ultimatomlar da vermiş. Kullanamıyorsunuz bunu da demiş kendisi. Evet yani Mithat Sancar'da. Yeni Bir Dil Lazım başlıklı yazısında bugün şey diyor en büyük tehlikenin, raydan çıkmanın işaretlerinden bahsediyor ve en büyük tehlikenin de hükümetin ya hep ya hiç noktasına sürüklenmesi ve en büyük tehlikenin de bu sürüklenişin Kürt sorununda da yeniden savrulmalara yol açması ve barış sürecini raydan çıkarmasıdır diyor. Başbakanın üslubunda bir süredir rastlanıyor bu raydan çıkarma üslubuna bunun işaretlerine Oysa asıl şimdi bu savrulmalara karşı sağlam dayanaklar yaratmanız zamanıdır. En güvenilir yolda demokratik siyaset ve özgürlüklerin önünü alabildiğini açmaktan geçiyor demiş. Ama özgürlüklerin önünü alabildiğini açmaya dair herhangi bir işaret ve ibareye rastlamadığımızda söyleyelim. Yani, mücadele de sürüyor fakat yani ibare o, olmasa da şüphesiz yani, en ufak bir korku da e, görmüyoruz. Kesinlikle. Gene de olmayacak. Öyle anlaşılıyor. Peki şimdi bitirelim. Yarın görüşürüz. Evet görüşmek üzere. Hoşçakalın.